Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in vebaat. Evet kardeşlerim, bugünkü ibadet çeşitleriyle alakalı ses kaydımızda göreceğimiz iki tane ibadet çeşidi var. Birisi istiade yani sığınma, korunma. Diğerisi istiane, yani yardım dileğinde bulunma, yardım istemek. İstia'de, kardeşlerim, sığınmak, korunmak demektir. Bu istia'denin hakikati, insanın korktuğu bir şeyden kendisini koruyacak olana doğru yönelmesi, kaçmasıdır, sığınmasıdır. Allah'a istiaze eden kimse, kendisine eziyet veren veya onu helak edecek şeyden Rabbine, yani sahibine, efendisine, mürebbisine, işten idare edenle ve malikine, yani mülkü kendisine ait olan zata kaçan kimsidir. Rabbine istiaz eden bu şekilde bir istiazede bulunmaktadır. Öyle ki bunu yapan kimse Rabbine sığınır ve ondan eman yani güvence ve korunma diler. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de iki tane büyük sure var. Kendisi küçük ama içerik olarak büyük sureler. Onların her ikisi de birbirine yakın lafızlarla İstiaze, sığınma lafıza ile başlamakta. Onlardan birisinde Allahü Teala buyuruyor ki Felak suresinde "Kul اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ De ki, felakın Rabbine sığınırım. Nas suresinde de ilk ayette "Kul اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ De ki, insanların Rabbine sığınırım. Rab, kardeşlerim sahip demek. Efendi demek. Terbiyeci demek işleri idare eden demek bu iki büyük sureyi Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem korkan kimsenin akşamlayan, sabahlayan kimsenin hasta olan kimsenin herkese olabildiğince namazlarında okuyabileceği sığınma manasında nazardan kurulan ve namazdan kurtulmak için okunabileceğini ifade etmiştir bu iki büyük sure en değerli koruyucu surelerdendir içinde çünkü eûdu birabil felak ve eûzu birabbinnas buyurulmakta. Yani de ki ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların hepsinin Rabbi olan Allah'a sığınırım. Aynı şekilde Felak suresinde de ben Felak'ın Rabbine yani sabahın Rabbine sığınırım diyerek Allahu Teala bizlere kendisine sığınmayı öğretmektedir. Gene yani bu manada bizim Kur'an'ı okurken de Allah'a sığınmamızı emrederek şöyle buyurmuştur. Nahl suresi 98. ayette. İza qara'te'l-Kur'ane te'az Sen Kur'an okuduğun zaman kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Yani evuzu billahi mineş şeytani'r-racim diyerek Kur'an tilavetine başla. Çünkü böyle yaparsan şeytanın vesveselerinden Aldatmalarından, sana saldırmalarından korunmuş olur. Alemlerin Rabbine sığınmış olursun. Fusilet suresinde 36. ayette ise yine buna yakın bir manada genel olarak vesveselerden korunmak için şöyle bir ayet de bize Rabbimiz Tebaleke ve Teala yol göstermektedir. Ona sığınmamızı, istihad etmemizi emrederek Ve imma yenzegan şeytani nezhun şahit sana şeytandan gelen bir dürtü bir vesvese, bir tahrik gelirse dokunursa feste ayzu billah. Öyleyse sen Allah'a istiazet. Allah'a sığın. İnnehu vessemi'ul alim. Çünkü Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, en iyi işitendir, en iyi bilendir. Yani kulunun kendisine sığındığını işitmektedir Rabbimiz Teala husussuz bir şekilde ve bilmektedir. Dolayısıyla senin ona sığınmanı işitmesi ve bilmesi seni korunması için yetecektir. Sadece Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyde insanın Allah'tan başkasına sığınması asla caiz olmaz. Mesela bir zararı defetmek için veya bir hayrı elde etmek için o hayra ulaşabilmek için ölülere veya orada hazır bulunmayan, de bulunan, uzakta bulunan kimselere sığınmak bu kısma girer. Öyleyse bizler korunmak istediğimiz zaman zarardan güvende olmak istediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'ye sığınacağız. Ona istiazı edeceğiz. Çünkü bu ibadettir. Ondan başkasına yapılması caiz değildir. Göreceğimiz ikinci konu ise istiane demiştik. İstiane de gene Arapça bir kelime avından türeme, yardım dilemek demek. Yardım istemek. Yardımına müracaat etmek demektir. Bunun da birkaç tane türü var. Onlardan birincisi Allah'tan yardım dilemektir. Bu tür bir yardım dileme kulun Rabbi Tebareke ve Teala'ya karşı boyun eğişinin mükemmelliğini içermektedir. Hakeza işini Rabbine havale edişini içermektedir. Gene Allah'ın kendisi için yeterli olduğuna inancını içinde barındırmaktadır. Kim Allah'tan yardım isterse bunları ifade etmektedir haddi zatında. Yani ben Rabbim sana boynumu eğiyorum ve bunu da tam yapıyorum Bu ifade etmektedir. Hakeza işimi sana havale ediyorum. Sana yönlendiriyorum. Ve sen de bu ustada yeterlisin. Ben buna kalpten gönülden inanıyorum mu ifade etmektedir. Allah'tan yardım istemek. Böyle bir yardım ise ancak ve ancak Allahü Teala'dan dilenir. Nitekim Allahü Teala Fatiha suresinde her namazımız okuduğumuz Fatiha suresinde çok önemli bir ayet. 5. ayet. Buyuruyor ki Allah Teala İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Biz ancak sana ibadet ederiz, kulluk ederiz ve biz ancak sana istian eder, senden yardım dileriz. Çok önemli bir ayettir. İbadet çeşitlerimizden her ne varsa ibadetin tarifini söylemiştim. Rabbimizin razı olacağı gizli ve açık her türlü söz ve ameldir ibadet demiştik. Dolayısıyla sevap kazanacağımız bizi bildiren her ne amel varsa, hangi iş varsa bu iş ibadet kısmına girer. Dolayısıyla bu ibadetleri biz yalnızca Allah için, Rabbimize ibadet niyetiyle yaparız. Ve istianeyi de, yardım istemeyi de sadece Allah'tan yaparız. Ondan yardım isteriz. İyyâke neste'in Sadece sana istiane eder senden yardım isteriz demekteyiz her namazımızda. Bu iddia ettiğimiz ve dile getirdiğimiz şeylere aykırı bir davranış Müslümana yakışmaz, uygununda olmaz. İstianenin ikinci türü gücünün yetebileceği bir işte yaratılmış kimselerden, mahluktan yardım istemektir. Bu tür bir yardım dileme de eğer hayır bir işte olursa, meşru bir durumda olursa caizdir, uygundur. Ama şer Haram bir iş olursa Dolayısıyla bu yardım Dileği de haram olur. Bu hususta Maide suresinde Allahü Teala'nın genel ifadelerle Çok değerli bir ayeti var. Buyuruyor ki ikinci ayette Ve teavenu alel bir ve Takva. İyilik Ve takva üzere Allah'ın yasaklarından Sakınma üzere yardımlaşın. Ve la teavenu Alel ismi vel udvan. Ve günah ve Düşmanlık üzere de yardımlaşmayın. Yani herhangi bir iyilik yapacaksak veya bir iyiliğe vesile olacaksak bu durumda Müslümanların, insanların birbirleriyle yardımlaşmaları caizdir. allah Teala bunu emretmektedir. Ama o işin içerisinde akıbetinde neticesinde günah varsa, düşmanlık varsa, Rabbimizin hoşnut olmayacağı bir durum söz konusuysa o durumda Yardımlaşmamak, birbirine yardım etmemek, yardım isteyen kimsenin de bu yardım taleplerini reddetmek gerekir. İstehanenin üçüncü soru ise mutlak anlamda yani kayısız, şartsız ölülerden veya yapmaya bizzat kendinden güç yetiremeyeceği işler hususunda dirilerden yardım dilemek. Ölülerden yardım istemez birden. Bunu baştan kestire atmak lazım. Ölü hiçbir şekilde dünyadaki ile bir kontak kuramaz. Dünyadakine yardım edemez. Zaten dünyada olan bir de haberdar değil. Çünkü dünya ile onun arasında berzak dediğimiz geçilmez bir engel var. Dolayısıyla ölülerden hiçbir şekilde medet umulmaz, şefaat dilenmez, aracı yapılmaz ve onlara sığınılmaz. Ayrıca bize yardım edebileceğini düşündüğümüz bir varlık bile olsa, yanımızda değilse, uzaktaysa, bizim durumumuzdan haberdar değilse, bu durumda o kimseden de yardım dilenmez. Velev ki diri de olsa, hayatta da olsa. Çünkü bu ikisi şirktir. Böylesi bir yardım dileği, yardım diledikleri bu şahısların kainatta gizli bir tasarruf olduğuna inanan kimseden başkasına yapacağı bir iş değildir. Nitekim bunları yapan Müslümanlar var maalesef. İnsanlar dara düştükleri zaman Allah Azze ve Celle'ye yönelmiyorlar. Ondan yardım istemiyorlar bu musibetleri, darlığı Allah'ın gidermesini istemiyorlar da ya ölülere Evliyaullah diye isimler dedikleri ölü kimselere ki Allah katında kimin Evliya, kimin Aduvullah yani kimin Allah'ın dostu, kimin Allah'ın düşmanı olduğunu ancak Allah Azze ve Celle bilir bizim bu Evliya'dır veya değildir şeklinde bir iddiamız olamaz. Ancak burada dikkat çekmeye çalıştığımız şey Evliya diye iddia edilen ve ölmüş kimselere yönelinmekte. Halbuki bu yardım isteği, yardım dileme bir ibadettir. Onun güç getiremeyeceği bir hüst, onun yardımına müracaattır. Bu ise az önce ifade ettiğimiz gibi şirktir. Ve o yardım dilenen ve bu şekilde ibadet edilen o kimseler yarın mahşer gününde onların bu ibadet çeşitlerini reddedecekler ve biz habersizlik bu işten diyerek kendilerini temize çıkartacaklar ve allah Teala ile onları baş başa bırakacaklar. Mesela insanların kıtlığı gidermesi için veya rızıklarının bulaştırılması için veya kısmetlerinin açılması için veya çocuklarının sınavda başarılı olup memur olabilmeleri veya istedikleri bir makama mülkeye gelmeleri için bu ve buna benzer şekilde ölülerden veya güç yetiremeyecektirlerden yardım istemektedirler. Başkalarının yardımına müracaat etmektedirler. Bu şirktir kardeşlerim. Bundan uzak durmak lazım. İstihane'nin, yardım dilemenin dördüncü çeşidi ise Allah'ın sevdiği ameller ile Allah'tan yardım dilemektir. Allah'ın sevdiği ve o ameller vasıtasıyla Allah'tan yardım istememiz öğretilen hususlardır. Dördüncü kısım. Bu ise meşru bir yardım dilemedir. Bakara suresi 153. ayette Allahu Teala buna işaret etmekte buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu. Gene hitap ederek kullarına seslenerek ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler ben mümin oldum Müslüman oldum diyen kimseler diye bize seslenmekte ya yuhelledine âmen ıstayinu bi sabrı ve sala ey iman edenler sizler sabırla ve namazla yardım isteyin Allah'tan yardım isteyin tabii ki istenecek makam Allah'tır. Ama neyle? Allah'ın sevdiği iki amelle Birincisi sabır, ikincisi namaz. Kardeşler namaz kulun ahiret gününde hesaba çekileceği ilk ameldir. İmanından sonra bir kimse yani ben iman ettim deyip kendisine iman dairesine girdirecek işi yaptıktan sonra, kelime-i söyledikten sonra onun ilk emrolunduğu iş zaten namaz. Kıyamet gününde bu imanı kendisine kabul edildi mi? İlk olarak namazdan kul hesaba çekilir. Gel bakalım. Sen iman ettiğini iddia ediyordun. Onun için kelime-i şehadeti söylemiştin. Evet şu namaz hesabını ortaya koy bakalım denecek. Eğer namaz ibadeti eksiksizse elhamdülillah kurtuldu. Çünkü namaz ibadetinin eksik olmaması allah Teala'nın verdiği bir vaat gereği o kimseyi cennete girdirecektir. allah Teala'nın vaadi var. Her kim hakkını vererek, rükûsuyla, secdesiyle, beş vakit namazını eksiksiz kılarsa, namaz borcu, namaz eksiği yoksa bu kimseye allah Teala'nın vaadi var, diğer işlerine, hallerine, durumlarına bakmıyor, onu cennete götürüyor. Onun vaadi, beş vakit namaza eksiksizse kulun, onu cennete götürmektir. İkinci amel ise, ayette zikredilen ilk amel sabırdır. Sabır ise kardeşler, ancak çok büyük payı olan, büyük payı verilen kimselerin yapabildiği çok değerli bir iştir. Sabır. Kur'an-ı Kerim'de böyle belirtmektedir Allahu Teala. Her kime sabır verilirse ona çok büyük bir pay verilmiştir. anasında ayetler ve hadisler var. Sabır kardeşler Allah'ın emrettiği işleri yapma hususunda devamlılık sabrı, Allah'ın yasakladığı işleri terk etme hususunda kendine sahip olma, nefsine sahip olma sabrı ve Allah'ın dinini yaşama Öğrenme ve yaşam hususunda başına gelen musibetlere, dertlere, sıkıntılara tahammül etme, isyan etmeme, onu genişliğinde kabul edilebilme hususunda gösterilen sabır olmak üzere çeşitler ayrılmaktadır. İşte iman eden kimsedir Allahu Teala'nın işaret ettiği yardım istenebilecek iki amel budur: sabır ve namaz. Yani kul başına gelen musibete sabırla tahammül gösterebilirse Allah'ın yardımına yakındır. Çünkü sabreden kimse Allah'ın yardımını istiyor aynı zamanda. Allah da ona yardım edecektir. ve bir kimse devamlı namazını kılıyorsa, başı sıkıştıkça, zora düştükçe, bir husus hakkında çıkmaza girdikçe namazla Allah'a yöneliyorsa, bu da fiilen yaptığı iş olarak Allah'tan yardım istemektedir. Ona da yardım gecikmeyecektir bir izin dahi. Allah-u Teala, Allah Teala bizleri yıkınca kendisine istiaze eden ve koruduğu kullarından yapsın hakkınca bizleri kendisinden yardım dileyen istiğame yapan ve yardımın esirgemediği edeceği kulların kısım ve lissairen